577. konunun devamı, evet, Ebu Bekir'in biatı böyle oldu, ancak Allah onun şerrinden Müslümanları korudu, fakat sizin içinizde bugün Ebu Bekir'den daha fazla hayırlara koşan hiç kimse yoktur, Ebu Bekir bizim en hayırlımızdır, Allah'ın Resulü vefat ettiği zaman, Ali, Zübeyir ve beraberindekiler Resulullah'ın kızı Fatıma'nın evinde toplandılar, Ensar da bizden ayrılıp beni Said Sakifesinde toplanmışlardı. Muhacirlere Ebubekir'in yanında toplandılar ve Ey Ebubekir, kalk kardeşlerimiz olan Ensar'a gidelim dedim. Biz Ensar'ın yanına giderken bize iki salih kişi rastladı. Ensar'ın yaptıklarını bize söylediler. Bize Ey muhacirler, nereye gidiyorsunuz? deyince biz Ensar kardeşlerimize gitmek istiyoruz dedik. Onların ikisi de Ensar'a gitmeseniz de mesuliyetiniz yoktur. Ey muhacirler, işinizi kendi aranızda halledin dediler. Allah'a yeminler ederim, onlara gideceğiz, dedim, dayattım ve onlara beni sahit sağ kifesinde bulundukları bir vakitte vardık, baktık ki, hepsi orada toplanmışlar, aralarında bir kişi organa sarılıp uzanmıştı, onun kim olduğunu sordum, Sa'd bin ubadedir dediler, niçin böyle ortada uzanıyor, diye sorunca da, hasta olduğunu söylediler, biz oturduktan sonra Ensar'ın hatibi kalkarak, Allah'a, şanına yakışır bir şekilde, hamd ve sena ettikten sonra, biz Allah'ın yardımcıları ve İslam'ın ordusuyuz. Muhacirler ise Peygamber'in kavmi olmakla beraber, içinizde birçok kimseler İslam'ı çok geç kabul ettiler, dedi. Onun sözlerinden, hilafeti elimizden almak istediklerini anladım. O sustuktan sonra cevap vermek istedim. Hafızamda iyi bir konuşma hazırlamıştım. Bunun Ebu Bekir'in mizacına da uygun olduğunu sanıyordum. Ebu Bekir bana, ey Ömer, yavaş ol, dedi. Benim sert mizaçlı olduğumu bildiği için konuşmaya başladı. O bizim en ağır başlımız, en vakarlımızdı. Allah'a yemin ederim, söylemek istediğim her şeyi benim söylemek istediğimden çok daha güzel bir biçimde ifade etti. Sonuç olarak onlara, sizin saydığınız o vasıflar sizde mevcuttur. Fakat Araplar Kureyş kabilesinden başka birisinin hilafetini kabul etmezler, çünkü onlar hem soyca, hem de beldeleri dolayısıyla Araplardan daima saygı görmüşlerdir. Ben şu iki kişiden birini uygun görüyorum, hangisini isterseniz ona biat ediniz, dedi ve benimle Ebu Ubeyde Bin Cerrah'ın elinden tuttu, onun benim hakkımda söyledikleri hariç bütün konuşması hoşuma gitti. Allah'a yemin ederim ki, suçum olmadığı halde benim boynumu vurmaları bile, Ebu Bekir'in bulunduğu bir toplumda başa geçirilmekten bana daha sevimli gelirdi. Ebu Bekir'in bu sözleri üzerine ensardan biri, bunun çaresi şudur, bir emir bizden, bir emir de sizden olsun, dedi. Bunun üzerine her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Bir karışıklık çıkmasından korktum ve hemen Ebu Bekir'e, uzat elini, dedim ve ona biat ettim. Benden sonra muhacirler ve arkadan ensar da biat ettiler, o sırada Sa'd bin Ubade'nin yatağını tepeledik, onlardan birisi, Sa'd, ö öldürdünüz, dedi, ben de, Allah onu öldürsün, dedim, Allah'a yemin ederim ki, bizim hazır bulunduğumuz hiçbir iş görmedim ki Ebu Bekir'e biattan daha kolay olsun, bizim korktuğumuz şuydu ki, eğer işi sonuca bağlamadan ayrılırsak, bizden sonra birisine biat ederler, o zaman biz o kişiye, razı olmadığımız halde biat etmek zorunda kalırız veya karşı çıkarız ki, o zaman da fesat ortaya çıkar. Kim ki Müslümanların istişaresi olmaksızın bir emire biat ederse onun biatı yoktur, o emire biat edenin de biatı yoktur, biat eden de, biat edilen de ölüme namzettir, dedi.